وَاذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aziz kardeşlerim Allah bize cenneti tarif eden ve cennete gidecek işlerimizi gösteren bir Kur'an gönderdi. Elhamdülillah biz bu Kur'an'a iman ettik. Takatımız kadar da o Kur'an'ın emrettiği her şeyi yerine getirmeye çalışıyoruz. Allahu Teala'nın lutfuyla oldu şüphesiz. O ihsan etti de böyle oldu. Elhamdülillah deriz. Milyarlarca kere Allah'a hamd olsun. Kur'an'a iman eden müminler olduğumuz için. Bunu Allah'ın büyük bir nimeti olarak görüyoruz görmemiz de gerekiyor. Aziz kardeşlerim, Kur'an'ı sevmedikçe Kur'an'la bağımızın bizi cennetle buluşturacak düzeyde yükselmesi hemen hemen mümkün değildir. Kur'an'ı Sevmek zorundayız Ancak Bu sevgide Farklı bakışları düzeltecek bir ayrıntıya Dikkat etmek istiyorum Kur'an-ı Kerim deyince Hemen aklımıza kütüphanelerde Raflara koyduğumuz Mushaf geliyor doğru o mushaf dediğimiz kapağın sağda ve soldaki kapağının ortasında Kur'an ayetlerinin yazılı olduğu kitap Kur'an'ımızın bulunduğu bir kitaptır ona biz mushaf diyoruz onu saygın tutuyoruz yüksek yere koyuyoruz abdestsiz tutmuyoruz Müzik çalan bir yerde okumuyoruz. Bunlar saygımız ve sevgimizin sonucu. Ancak Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerime sevgi ve saygı. Bir musaf dediğimiz yazının bulunduğu kitaba olan boyutu var. Bu biliniyor elhamdülillah. Ama allah Teala gökten Cebrail aleyhisselam kanalıyla o kitabı yani bizim raflara koyduğumuz kağıda yazılmış kitabı indirmedi Kur'an-ı Kerim'i indirdi Ne demek oluyor bu? Çelişki mi? Değil çelişki Allah'ın indirdiği Kur'an daha sonra kağıda yazılıp kitap halini aldı Bizim saygı yükümlülüğü taşıdığımız, sevmeyi imanımızın gereği, zorunlu gördüğümüz Kur'an, o okuduğumuz ayetler, Allahu Teala'nın sözlerinin kulağımıza değen şeklidir. Kulhu Allahu ahd, Allahu samed. ''Lem yelide ve lem yulade ve lem yekullehû <Sessizlik> kufuvan ehade'' Kur'an budur. Bunu bir kağıda yazdığımız zaman bütünüyle ona mushaf deriz. Bir Müslüman bir kağıtta bu okuduğum İhlas suresini görse elbette ona saygı gösterir, abdestsiz tutmaz. Ama onun içeriğine sevgimiz çok önemli. Mesela bir sahabi Allah ondan razı olsun namazın her rekatında hangisi Zamm-ı Sûre'yi okursa okusun bir de İhlas suresini okurmuş yanındakiler bunu anlayınca şikayet etmişler onu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e namazın her rekatında farz gibi İhlas suresi okuyor demişler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de neden böyle yapıyorsun buyurmuş Ya Resulallah demiş Kul huvallahu ahad diye başlayan bu İhlas suresi benim Allah'ımı anlatıyor onun özelliklerini anlatıyor ben çok hoşlanıyorum Allah'ı dinlemekten onun özelliklerini duymaktan hoşlanıyorum onun için okuyorum demiş Allah ondan razı olsun işte Kur'an'ı sevmekle kastettiğimiz şey budur buna Kur'an sevgisi diyoruz yani Allah o ayetlerde sana bir şeyler söylüyor sen onu anlıyorsun bu sana zevk veriyor alemlerin Rabbi Allah diyorsun Fatiha okurken Rabbim ne kadar büyük benim diye mutluluk hissediyorsun bunu namaz emrettiğinde, içkiyi yasakladığında, faizi yasakladığında, anana babana itaat dedi, et dediğinde ne diyorsa Kur'an yani Kur'an sevgimiz nesnel bir şeyin üzerinde kağıt olan veya işte şimdi bilgisayar ortamına yazılıyor onun bir hard diskte konuyor o değil asıl beklenen bizden içeriği Allah'ın bize gönderdiği mesajları önemli bu sevginin peşinde koşmak zorundayız bu şekilde sevdiğimiz bir Kur'an kabre girdiğimizde şefaatçimiz kıyamet günü cennet sebebimizdir Allah'ın izniyle peki bu sevgi ile ilgili nasıl bir yatırım yapacağız? kalp yatırımı yapacağız Kur'an Allah'ın hitap ettiği bir mesajdır Allah da kalplere hitap ediyor Kalpleri kilitli olanlar Allah'ı anlamazlar اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ Kafirlerin kalplerine perdeler koyduk onun için anlamıyor onlar kilitlendi kalpleri buyuruyor dolayısıyla kalpte mesela baştan sona bir futbol takımının sevgisi yöre sevgisi put olacak düzeyde bir aile, çoluk, çocuk sevgisi yerleşince Allah'ın Kur'an'ına girecek yer kalmaz kalplerin Kur'an'a boşaltılması lazım maddi sevgi, slogan, afiş asmak, balon şişirmek sevdirmez Kur'an-ı Kerim'i peki Kur'an'ı sevdiğimizi test edebilir miyiz? Edebiliriz tabi Kur'an dinlerken mutluluk hissediyor muyuz? Kur'an okumak, dinlemek, tefsirini yapmak için bir yere oturmak bizim için mutluluk kaynağı oluyor mu? Bugün her sabah Kur'an okuyordum ben saat 8'de mesela 8'i 10 geçe oldu bir işten geciktim artık yüzümün rengi değişir gibi huzursuz oluyor muyum Kur'an saatim gecikti diye Kur'an'la ilgili meseleler, hükümler öğrenildikçe benim arzum artıyor mu? Kur'an bir şeyi emrettiği yasakladığında heyecanlanıyor tamam ya Rabbi der gibi yerimden sıçrıyor muyum? Bunlarla Kur'an sevgimizi ölçebiliriz Bunlar yüzde yüzse bir insanda ne mutlu ona, ne mutlu ona! %90 yüzde %10'luk boşluk var demektir. %40 yüzde %60 boşluk var demektir. Sözle Kur'an sevmek kolay ama uygulamada Kur'an'ı bir yere oturtmak lazım. Bunu elde etmek için de Allah'tan yardım istenmeli Ya Rabbi Kur'an'ına fedakar kıl beni Kur'an aşkınla yüreğimi doldur diye dua etmek lazım Kur'an okumaya başlarken Allah'a sığınmak lazım şeytandan Euzubillahimineşşeytanirracim demek lazım bunun için dualar edeceğiz bunun için şimdiki okuma düzeyim hafif olsa az okuyor olsam bile nefse inat zevklere inat çevreye inat şeytana inat anlamasam da, zor gelse de oku, oku, oku Kur'an deyip kendimi bu yola feda edeceğim aşındıracağım yolları sonunda Allah kapıyı açacak Kur'an'ı seven ve Kur'an'ın onu sevdiği bir Müslüman olacağız İnşaAllahu Teala ve sallallahu ve sellem ala seyyidina ve ala ve rabbil kir fəin nızıkratan fəul